Efendim e, dinleyicilerimiz e, hatırlarlar e, biz e, her yayın dönemi farklı bir e, konsept başlığında sözcüklerimizi seçiyoruz. E, bu sefer de bahar ve yazla birlikte dışarı açıldığımız için e, mevsimin çağrıştırdığı e, renkler ve canlılardan e, kavramlardan yola çıkarak ilerledik. En son denizin mavisine e, takılıp kalmıştık hatta beş hafta mı sürdü Kerem? Evet beş hafta sürdü. Bayağı bir Oradan balıklama başka bir renge atlıyoruz hatta bizim Twitter hesabımız Instagram hesabımız var orada öncesinde programımızla ilgili hatırlatmalar yapıyoruz Twitter'da da program esnasında çeşitli görseller koyuyoruz bu defa ne yapacağımızı söylemedik Evet, evet, rengimiz var bu sefer. Sürpriz tamir <gülüyor> etsin istedik yani, Ta, tabii tabi. Ettiniz mi? <gülüyor> sarı renk evet. olacak sarı rengimiz. Sonbaharla sarıya evet, geçtik. De, hani havalar da e, değil mi? Sararmaya doğru, solgunlaşmaya doğru ilerlerken renk seçiminde fena olmadı galiba. Evet. Bakalım. İşte şeyi atlatalım sosyal medya hesaplarımızı. Kamu gmail.com o var. E, işte in Instagram ve Twitter. A. ...hesabımız var, aynı isimli... Ve Twitter hayli etkin kullanıyoruz... ...onu hatırlatalım ve hani... ...paylaşımlarda bulunuyoruz... ...evet, geçmiş programlarımıza da... ...ulaşabilirsiniz, hem oradan hem açık radyo... ...sayfasından... ...evet, sarı, neler çağrıştırıyor bakalım... ...efendim, önce sonbaharı çağrıştırıyor... ...biz zaten ilk sonbahar çağrışımıyla... ...seçtik evet, yani. sözcüğü... ...anam ana nedenimiz o, sonbaharın tabii... ...başka isimleri de var, işte Güz var değil mi... Evet. ...Hazan var... Sarının hani doğayla ilgili ilerlersek güneş tabii. Güneş evet ee, aslında tam zıt gibi bir yandan güneşin gittikçe azaldığı havanın soğuduğu yaprakların sarardığı mevsim olan sonbahar hı hı. sonra da en Değil çok Sonbahar satan... denince ilk aklımıza hakikaten hemen böyle bir sarı renk geliyor evet. yani böyle bir. ...sararma solma halleri... ...e tatil bitmiş... ...fiiliyat anlamında... ...eylem anlamında da böyle bir solgunluk... ...bir düşme hali oluyor... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...örnek ben gibi... ...bilmiyorum şimdi... E, ...patronlar ne diyeceklermiş ama... ...yani bizim değil patronlar de genel ne olarak... ...çalışanlar sararıp soluyor diyorsun... ...tatil candır evet. <gülüyor> Doğadan hareketli birçok hani bitki, sebze, meyve, hayvan Oo, anlamında çok. da çok var değil Hiç mi? Hiç mavi gibi değil sevgili dinleyiciler. Biz Kerem'le konuştuk. Sonuçta araştırdığımız şeyler arasında da. Şimdi mavi doğada çiçekler dışında az olan bir renk demiştik. Hı -hı. Sarı tam tersi. Evet. Ee, bir Öz özellikle örnek... yiyeceklerdi değil mi? Mesela Oo. sebzelerde işte ayçiçeği, mısır, muz. İşte limon, evet. e, buğday başak, başak darı, ananas, mısır, papatya, çivit, mimoza bunlar yemiyor tabii de. Evet, <gülüyor> sarı kantoron var mesela çok da iyi gelir derler hani böyle bir evet, e, tamir edici bir özelliği var. Evet, evet böyle bir te teskin edici bir yönü var yani böyle şey yapıyor. Ruh halini sakinleştiriyor. Ha onu İşe da yaradığını miymiş? biliyorum evet sarı kantoronu. Aa bak ben de şey sarı kantoron yağının yanık falan gibi ağır cilt tahribatlarında iyi geldiğini biliyorum. Hı. Her türlü tahribata iyi geliyor demek ki. Yani iyi geldiğini biliyorum. Efendim bir de sonbahar demişken kasım patını da atlamayalım. Unutmayalım tabi. Evet ee, bir de hayvanlar aklımıza geldi. Ee, çok fazla hayvan var yani. İlk kanarya geliyor belki akla ama. Sarı kanarya. ve <gülüyor> <gülüyor> Dün akşam yenildik. Şimdi maalesef ya, sarı kanarya. Takım çağrışımıyla. <gülüyor> evet. evet. Önerbahçemize atılıyor bir katikoyla olarak. Evet. E, gene başka kuşlar var. Sarı kiraz kuşu diye bir kuş varmış e, mesela. Allah Allah. Direkt isminde sarı Hiç geçen. E, her ne kadar e, ilerleyen hali sarı olmayabiliyorsa da civciv. ...direkt akla geliyor... Hmm, ee, ...arı geliyor aklıma benim... ...tabii arı geliyor... ...bir de benim şey dikkatimi çektim... ...bu vahşi kedigillerin hemen hepsi... Hmm. E, ...Jaguar hariç... ...alt postları... ...üstleri belki farklı desenli ama... ...işte başta aslan... İşte e, Jaguar, Chita hep Kaplanlar. sarımsı kaplan, sarı bir e, alttip var. kediler yani sadece vahşi hani hani e, daha küçük kediler değil mi aldığımız Onlar da sarman ama onlarda renk çeşitliliği daha fazla. Daha fazla doğru diyorsun. E, özellikle bu Afrika savanlarında e, renk uyumu, coğrafya Ölgesel bulundukları, uyum. evet uyum için olsa gerek. Zürafa da aslında vahşi Hı -hı. kedilere girmemekle beraber Hı -hı. hayli yaygın olduğunu gördük. ...böyle bir hayvan şeyi var... ...bitkilerden mi? ...sarman de... deyince bu kediler var işte İstanbul'un meşhur kedileri... He. ...sarman kedi de çok vardır... ...çok da sevimli olurlar... ...çok Tek severim ben... Evet, ben <gülüyor> ...aslında de çok böyle severim. sarıdan öte böyle bir hafif de turuncuya doğru da kayar... ...evet hatta böyle yabancılar... ...cincir falan gibi bir renkle... ...daha çok tarçına benzer şeyle... ...anımsıyorlar hmm. onu... ...ya da kullanıyorlar kelimeyi... ...doğru... ...bir de doğrudan bir bitki... ...olmamakla birlikte aslında zeytinyağı da... ...geldi hmm. benim aklıma. Ayçiçek daha... ya. Ayçiçek ya, mısır evet. özü. Konuştukça çıkıyor sarılar. Çıkıyor, evet. <gülüyor> Meşhur altın var, altın sarısı. <gülüyor> Senelerce insanlar peşinde koşmuşlar değil mi? Yani evet, bir sürü altın... hikaye vardı özellikle Amerika'da. Altın arayıcılarla ilgili. O da hani... ...altın sarısı sadece... E, ...metal olarak değil, altın hani... ...değerli bir metal olmakla birlikte... E, ...birçok kültürde de... E, ...simgesel boyutta da... E, ...inceleniyor. Çok çok şeyler de hep var. Ya yani Anlatacağımız bir takım hikayelerde... ...hatta evet, sözcüğün evet. kökeninde. Çin İmparatorluğunda, Mısır'da... ...güneşle ilişkilendirildiği için... ...özellikle Mısır'da... Mı? ...hani... ...Mısır deyince... çeşitlilikler de da aklına, Sarı ırk diye bir ırk da... Hani, evet. me me me ...mevzu var. Doğru, doğrudan ee, öyle deniyor hmm. en azından bazı kültürlerde. E, bu arada şey e, bir de bulmaca vardır. Bilirsin e, çocukken çok söylenirdi. Sarıdır safran gibi, okunur Kur'an gibi. Ya bunu bileceksin ya bugün öleceksin. Biliyor ya musun ya, bunu? Öyle, bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum hakikaten. Tabii, öleceksin falan deyince direkt başladın dua okumaya ama e, aa, ama gerçekten bilmiyorum. Ay ben biliyorum. Ay benim senden be, daha yaşlı oldum sürekli anlaşılmıyor. Çırıyor. Cevabı bilenlere şöyle bir şey hediye edelim Yok, falan diyormuşum. Biliyorlardır bence bir yaş üstü. Ne hediye edeceğiz onu? Aa Selçuk Altun'un bir kitabı olabilir aslında. Biz Selçuk Altun'la arada bir bağlantı kuruyoruz. E, çeşitli şeyler sorduğunuzda e, benim kitaplarımdan hediye edebilirsiniz diyor. E, Bakalım, tamam oldu peki öyle yapalım o zaman. Twitter'a yazarlarsa ilk üç kişiye. İlk üç e, kişi değil de kura çekelim. Akuran bir bir kişiye mi? 5 kişiye. Ha ya sen arttır arttırıyorum. <gülüyor> tamam öyle yapalım. 5 kişilik kitabı diyelim. Peki Altında da bağlantı kuralım. da de bahçeye hmm. düşmeyelim. Evet başka ne var? Ee, olumlu olumlu gittik aslında. Sonbahar bile olumlu korku. Saç rengi olarak hani çok Ay sarışın mı yani? O çok belirkin değil mi? Evet. Meşhur sarışınlar var, kimler var? İşte ...Marlene Monroe'yla... Biz çalışırken ben de biraz dalga geçtim ama... ...Marlene Monroe neler aklına geliyor ya, falan dedi... ...şöyle geçtim, Bridget arkadaş bardot. teker teker sıralıyor... ...işte kendi sarışınlarını <gülüyor> sıraladı önce de... ...ben de eğlendim... ...Marlene Monroe, Monroe benim sarışınım mı? Değil tabii Senin ki... ...senin yani. sarışın da olsun... <gülüyor> <gülüyor> tamam benim sarışım olsun gayet de beğenirim hanımefendi Ben de beğenirim e, Brigitte Bardot var tabii Sharon Stone var Brigitte Bardot'u da beğenirim e, Bir de sonrasında böyle bir takım e, ameliyatlar ve bir sürü estetik işlem e, yaparak Başka tür bir çirkinleşmeye uğramadığı, normal yaşlılığı kabul ettiği ve hayvanları çok sevdiği için de Ayrıca seviyorum. Mesajı yani. da verdim diyorsun. Sarışından koptum ama. Güzel oldu, boş ver. <gülüyor> <gülüyor> e bununla birlikte hani sarışın halklar var yani değil mi işte Rus, Slav, Kuzey halklıdır falan hani sarışın evet. diye ağır baskın Kuzey, evet. renkleri. Vikingler hatta hmm. hep sarışın olarak. E, bir de bir de şey hikaye işte döner yani yapma ve doğal sarışın. Yani ee, evet. biraz önce bahsettiğin gibi bizim insanların bir kısmı yani hanımefendilerin bir kısmı diyelim Sarı, yani saç sarışın boyası, olabilmek için evet. hayli çaba gösteriyorlar Türkiye'de çok ben bazen bir toplu ulaşım aracında ya da işte halkın içinde kendimde şey gibi oldu. halkımızın arasına indiydi <gülüyor> <gülüyor> e, o kadar çok sarışın insan görüyorum ki bazen e, Nerede kendim kendim kendimi isteştemeye yani, evet. fakat o arada <gülüyor> o kadar kaşları siyah ya da esmerler ki bir evet. var. Ya... biliyoruz sizin sarışın olmadığınızı <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> ya şey aslında aynı mavide mavi göz olayında incelediğimiz gibi Hani e, ne kadar bizde az var o kadar e, makbul ve ilgi çekici gibi bir şey de var sanki hmm. Bazı toplumların e, sarışınlara bakışında diye de düşünüyorum yani Evet Hemen bu arada ee, bir merlimonra koyalım Koy bakalım e, Twitter'a İçecekler var tabi hani limonata bira gibi onlar aklıma geliyor evet. Bir de sarı sendika var Grev kırıcı olarak özellikle sosyalist literatürde hani... Aniden bilimler... içeceklerden bir geçiş yaptın evet. ama... <gülüyor> <gülüyor> ama sarı sendika da evet sömürüyor, iliğini kemiğini içiyor diyebiliriz. Ee, e, sosyalist literatürde işte grev kırıcı, işçinin işte haklarına hmm. uzlaşmacı patronundan yana bir tavır sergiledikleri evet. için sarı sendika olarak adlandırılan... E... Böyle olumsuz sayılabilecek bir şey var aslında ee, sarı gazete e, ya da yellow journalism denilen bir şey var daha sonra sözcük anlamlarında açacağız ama o da şey böyle e, bir takım yalan haberleri fazla sansasyonel şeyleri yazarak e, satışı hmm. arttırmayı hedefleyen gazeteler burada da bir olumsuz sarı ortaya çıkıyor. Hmm. Tabii bir olumsuzluğu da hep hastalığı çağrıştırıyor oluşu herhalde. Sarılık diye bir hastalık var. Sarıhumma diye sarıhumma yani. var. Bu da hani özellikle sivrisinek yüzünden değil mi oluyor? Sıcak bölgelerde oluyor ve insanlarda ateşle seyreden alır bir hastalık olarak yaşıyorlar. Bilebilir. Vücudun çıkardığı safra mesela sarı ya da irin sarı bir şey. Ee, hmm. O yüzden sık sık geçmişle e, ilgili açıklamaları yaparken de karşımıza çıkacak e, hastalıkla birlikte anılan bir sözcük sarı. İşte programın başında bahsettiğim gibi hani bir, bir yandan da bir fiil hani sararmak solmak ha, doğru. fiilinde hani. Doğru. E, beraber düşünüyoruz. O anlamda hastalığı da çağrıştırdı. Doğru. İstersen ben... bir şarkı arası verelim. Geldi mi oraya? Hadi o zaman e... ee, Sen söyle bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Barış Manço'dan Gelsin sarı çizmeli Mehmet Ağa şarkıdan sonra da anlamıyla ilgili konuşacağız. met velik bezici Radyo 94.9'dayız. Camus'la güreş güzel bir şarkıyla devam ediyor. Sözcüğümüz Sarı. Niye evet. sarı çizmeli Mehmet A? Efendim İskender Pala'nın iki diren bir çekirdek e, kitabından e, kısa bir açıklamasını yapıyorum. Şimdi e, Ege İzmir dolaylarında geçiyor hikaye. E, oranın e, işte eşrafından bir e, beye aydınlı bir e, sarı çizmeli Mehmet A diye bir adamın e, borcu var. E, o borcu da belli aralıklarla ödüyor taksit taksit. Hı. İşte e, o gün de. ...tren geliyor Aydın'dan... ...adamını yolluyor... Ee, ...diyor ki böyle böyle bir sarı çizmeli... ...Mehmet Ağa var işte... ...orta yaşlı, orta boylu... işte ...hafif kır saçlı... ...sarı çizmeleri olan bir adam... ...ona gideceksin... ...işte borç hikayesini isteyeceksin... ...ya da bana getir... işte hı hı. ...hesabı halledelim falan... ...neyse uşak gidiyor... Trenden bir sürü insan iniyor, hiçbiri tam olarak anlattığı tarife uymuyor ve bir sürü sarı çizmeli insan var. Allah Allah. O yüzden e, tarife en uyduğunu düşündüğü adama gidiyor, Mehmet A diyor, adamın da tesaccüf bu ya ismi Mehmet değil miymiş? Evet diyor, A diyor bizim diyor bey diyor seni istedi falan alıyor götürüyor adamı beye. B bir bakıyor hiç kendine borcu olan sarı çizmeli Mehmet Ayla alakası yok gelenin ya kusura bakma falan diyor ama o arada tekrar şimdi adam geldi getirdim falan derken çizmiş borcu getirdim hmm. muhabbeti üstüne. Tekrar borcu yazmaya başlıyor şeye. Uşak da diyor ki ya diyor her sarı çizmeli aynı kişi değil ya diyor işte efendim yazın deftere falan gibi bir hikaye var efendim. Güzelmiş. Ee, EDK'de de kim oldu nerede oturdu bilinmeyen kimse diye bir başlıkla. İşte bu bulunamayan bilinemeyen şekline dönüşmüş. Ee, çağrışımlardan bahsediyorduk ee, Ya kalan bir iki şey e, Bitki var ee, Konuşurken canım. fark ettim Olur. Safranla zerdeçal Evet durdun hardal, sarı. hardal sarısı Hardal yani, tabi hatta yani. hardal sarısı diye bir renk var Hı -hı. Kanarya sarısı var Altın sarısı var Kanarya deme bana değil mi? <gülüyor> Aa, ya, kıyamam. Olsun kazanmak da var Kaybetmek de var Efendim, Sarıyı kaybetmekle bir tutmayalım Tamam haklısın ee, Ama madem bu kadar bir futbola hep konu geliyor Sarı kart ha, Doğru bir de evet. sarı fırtına var metin Aa Tutuluşu, evet. evet. Doğru. Şey değil, lakabı öyleydi. Doğru lakabı öyle. Van Gogh sarısı var tabii yani o hani evet. resimde sanatta e, direk e, onunla anılıyor. Nolde, nolde sarısı diye bir sarı var. E, gene Twitter adresimizden e, görselleri kullanırız. E, sarı deyince direkt Van Gogh aklı geliyor. Hatta e, bir ayrıntı var orada değil mi? Çok şey aslında. Değişik ve birbiriyle tutmayan bazı açıklamalar da okudum. E, ama e, gözündeki bir rahatsızlıktan ötürü, aldığı bir ilaçtan ötürü, yaşadığı bir hastalıktan ötürü daha çok sarı gördüğüne dair bazı hmm. yaklaşımlar ama hiçbiri aynı şey değil. O yüzden hı hı. emin değilim sadece paylaşıyorum biraz e, tahmin şeklinde. Ama tahmin olmayan çok açık ortada olan bir şey Van Gogh'un sarıyı çok kullandı. Evet. Emil Nolde de e, kendine özgü bir sarı renk pigmentli e, bir renk yaratıyor hı hı. ve çok kullanıyor bu sarıyı. Ha, bu çok hiç bilmiyordum. Paylaşacağız onu da evet. Bu sarışın ikonalardan aklıma işte şey unuttuk Merlin'den... Brigitte Bardot'dan bahsettik de Barbie bebek var tabi yani, yani ha sap sarı değil mi hep sarı evet. yonda yapıyorlar bu ne sarı merakıymış ya <gülüyor> biz Vallahi. sarı değiliz yondan herhalde İşte klasik evet. o muhabbet yani burada aslında sırası gelmedi ama Keremciğim paylaşmak istiyorum buyurun efendim ee, bizim çok kullandığımız kaynaklardan Gustav Lober'in yerleşik düşünceler sözlüğünde sarışın kadınlarla ilgili bir tanım var hmm. esmer kadınlardan daha sıcaktırlar Diyor. Ama komik olan şu ki aynı sözlükte esmer kadınlar maddesine gidince de şöyle yazıyor. Sarışın kadınlardan daha sıcaktırlar. <gülüyor> <gülüyor> Böylece sanırım evet olmayan daha cazip görünüyor gibi bir şey. Başka neler sarıyla ilgili çağrışım? Şey var tabi sarı ışık var. Turuncu gibi de biraz yanıyor ama Hı. dikkat çekiciliği ile ilgili bir noktanın üzerinde duracağız zaten. O yüzden bu sarı kart, sarı ışık hikayeleri. Sarı sayfalar var ilanların. Ha evet doğru diyorsun reklamların falan yayınlandığı ee, bir de sarı ampul var ee, hani bir beyaz ışık artık tasarruflu ampullere geçildi ya büyük ölçüde hmm, doğru bunların bir daha floresan beyazı ışık vereni bir de sarı ışık vereni var daha sağlıklı oldu söylenen kesinlikle ee, çünkü Hı -hı. güneş ışığına daha yakın zaten güneş ışığı yazıyor üstünde hep evet, ben ee, evde değiştirdim sarı mı yaptın Tabii. Biz de genellikle hani çok mecbur kalmadıkça ampul bitti bir tek bu varmış falan sarıdan yanayız. O floresan beni hasta ediyor. <gülüyor> e, efendim çiçek tozları hep sarı. Sarı arılar sarı çiçek tozlarına gidiyorlar. Baya doğada yaygın bir şey bu. Bir de sarı taşlar var. Ha evet. Taş uzmanı sensin. Yok efendim estağfurullah niye ben <gülüyor> oldum? <gülüyor> Ama sen bu konuda daha bilgilisin. Akik var, kehribar var, evet. sitrin var. Sitrin hatta şu anda kulağımda var... ...sevgili dinleyiciler. Kerem arkadaşım... ...doğum günümde hediye etmişti. Ne yapmışım? Ee, evet. Sarı topaz var. Sarı, safir var. sarı safir var. Ben bir şey öğrendim. Ee, Krizoberil diye bir taş. Hmm, ee, hiç taşı. duymamış bir şeymiş. Ee, ama sarı yani ben duymamıştım hiç. Ben duymamıştım ...neyse. Evet. Başka evet. ne var taş? Başka sana ek olarak... ...bunları söyleyebilirim e, sarı aslında... Ee, Sözlüklere geçelim o zaman madem öyle... ...geçelim, geçelim... Ee, ...Eyipoğlu mu? Evet, hadi bakalım... Efendim, ...Türk dinin etimolojik sözlüğü... ...sarı sözcüğü e, Türkçe kökenli bir sözcük... ...ve sarı... ...sonunda yumuşak G var... E, ...kelimesinden geliyor... E, ...Moğolca sıra... ...Zentçe Zairi... ...Pehlevce Zarin... ...hep birbirine benziyor dikkat ederseniz... E, ...Farsça Zert... Ee, sonra değişiyor. Ha Arapça esfer var, o da biraz benziyor. Hmm. Ee, ama mesela Sümercede ara, aru anlamında, latincede aurum, e, sanskritçede hari gibi anlamları var. Hmm. Ee, böyle bir de Türkçede gene mesela sarık erük denilen şey, sarı erik gibi kayısı Zerdali'ye verilen isim. Hmm. Ee, sarık turma havucun adı orta içi sarıdır ya böyle havucun orta hı hı. kısmı. Ee, Kaşkarlıda da geçiyor sözcük sonundaki bu G yumuşak G ile. Evet kaşkaldı nişan nişanyandan da var o bilgi. Divanı lügatı Türkte Türkler sarıya sarı yani sonunda yumuşak G var. Açık sarıya da sap sarı derler diyor. Ee, böylelikle Programın sonuna geldik. geldik Haftaya ben. evet. Geldik mi? Daha varmış biraz. Ee, Selahattin var diyor. Devam ediyoruz. O zaman tamam. <gülüyor> Selahattin ben 3 evet, Selah... da, dakikamız var. Ben 3 <gülüyor> gibi algladım. Devam edelim o zaman. Edelim e, sende ben. Sende etimolojik olarak bir takım bilgiler daha olacaktı İsmet ee, Zeki Boğlu ...bitti sayılır aslında... Hı. ...yani bir tek Acayip şey var... Vardı. ...mesela sarı su denilen bu karında toplanan su... ...bizim safra dediğimiz şey... Hı. ...sarı su olarak geçiyor onlarda... ...acayip sözlük var... ...Zeki Tez'in hay yayınlarından basılı... ...aslında o bütünüyle Latinceden gelen... ...aurum köküne e, dayalı... ...bir takım e, sözcüklerin üzerinde... E, ...durmuş... E, ...mesela aureum... ...altın rengi e, anlamına geliyor... Aureolus ya da Aureus altından yapılmış yaldızlı e, şeylere verilen isim. E, bu e, Aurelin, e, kobalt sarısı olarak anılan e, bir renk. E, potasyum, e, heksanitron, e, kobaltat e, karışımı bir sarı pigment. <Gülüyor> e, sonra e, Aurefiges, kuyumculara verilen isimmiş. Hep bu aynı Aur köküyle ilerliyor. Aur pigment diye bir pigment var. E, Königs e, sarısı olarak da geçiyor. E, İngilizce'de King's Yellow deniyormuş. E, bu altın pigmenti. E, sarı arsenik sülfür, sarı zırnık çoğaç çiçeği e, bu, bu rengi e, karşılıyor. Evet. Hmm. E, işin ilginci de böyle hep e, sarının yapıldığı şeylerin içinde işte arsenik, sülfür kükürt, civa gibi biraz zehirli şeyler var ben altının zehirli yanıyla mecazi hmm. olarak da bir bağ kurdum yani mesajı ki e, oldu. oldu efendim e, şöyle zeki tezin e, latince e, kökenli e, aurum e, bilgileri çok fazla biz burada keselim e, pek yakında diyerek önümüzdeki haftaya sarıyı Erteleyelim, hoşçakalın, iyi haftalar. Selahattin'e de teşekkür edelim. İyi Sağ haftalar ol, herkese. Sağol, hoşçakal. Kamusla Güreş Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözcük çalışması.